Evet hayırlı akşamlar arkadaşlar Allah'ın rahmeti, bereketi, lütfu, ikramı, affı, mağfireti üzerlerinize olsun her birimizin inşallah üzerimize olsun Evet e, bugün e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerle ilişkilerinde e, Hayber'in fethi e, konusundayız onu, okun, onu anlamaya çalışacağız inşallah ee, ve bugün bize Yahudileri, Hristiyanları, onların tarihçesini, e, dinler tarihini, mukayeseli dinleri e, ve e, bilhassa da e, Kitab Mukaddesle Kur'an'ın e, karşılaştırmasını ve Kitab Mukaddes'in e, nasıl insan eli tarafından e, tahrif edildiğini bize çok e, vukufiyetle anlatan e, hocamız, e, bunların hepsinden de önemlisi bana sorarsanız davranışlarıyla, zerafetiyle, kibarlığıyla ve her birimize kendimizi çok önemli, mühim hissettirme, hissettirmesiyle efendim tanınan, her birimizin, bütün öğrencilerinin kalbinde taht kurmuş olan Ömer Faruk Harman hocamız vefat etti birkaç saat önce. Cenab-ı Hak kendisine sonsuz rahmet eylesin, affı mağfiretiyle ee, ve güzel bir karşı, affı mağfiretiyle muamele etsin ve çok güzel bir şekilde karşılasın inşallah ee, kendisi bize nasıl kendimizi iyi hissettirdiyse her zaman her daim e, güler yüzüyle şefkatiyle babacanlığıyla ve e, hani en e, insani hallerimizle bile ilgilenmesiyle ee, Rabbimiz de ona e, kat kat ölçüsüz, hatsiz hesapsız e, güzelliklerle karşılık versin inşallah. Her birimizden, e, her birinizden birer Fatiha rica ediyorum ruhuna. E, hocalarımızın birer birer gitmesi tabii bizim için çok büyük bir kayıp, ümmeti Muhammed için çok büyük bir kayıp. E, Allah Teala yerlerine e, Onların boşluğunu, eksikliğini bize hissettirmeyecek e, ilim erbabı, insanlık örneği, e, güzel insanlar nasip etsin inşallah. E, arkadaşlar e, şunu unutmayalım hiçbir zaman. E, psikoloji, daha doğrusu insanlar arası ilişkilerle uğraşan sosyal e, psikoloji bize bunu söyler, kuvvetle her yerde ''Bir insana neler söylediğinizin yani bir iletişim esnasında ne söylediğinizin çok fazla önemi yok. Ona kendisini nasıl hissettirdiğinizi hiçbir zaman unutmayacaktır.'' Yani çok faydalı sözleri bir karşınızdakini çok işte aşağılayacak bir tavırla söylemişseniz ya da ne bileyim onu suçlu hissettirecek ya da işte kendisini kötü hissettirecek herhangi bir şekilde bir tavırla söylemişseniz sözleriniz unutulur ama sizin huzurunuzdayken ne hissettiğini hiçbir zaman unutmaz. Çünkü ruh algılar, o hissiyatı algılayan kalbimizdir, ruhumuzdur. Sözler beyne gider ama kalp e, o hissiyatı, o yaşadıklarını unutmayacaktır hiçbir zaman. Efendimiz'i sahabenin her birinin, hatta sahabenin demeyelim, yani e, kronik düşmanlıkla muzdarip olanlar dışında e, iman etsin etmesin ona, e, tanıyan herkesin e, ondaki insanlığı, ondaki... E, nezaketi, ondaki dürüstlüğü, ondaki e, hürmeti, hürmet telkin eden duruşunu e, herkes teslim etmişti onun hakkını. E, şemail okuyanlar bilhassa hani çok tavsiye ediyorum okumanızı. Kitabımızın da Efendimizin e, siyasi hayatı bittikten sonra onun ahlakına, karakterine e, beşeri münasebetlerine ayırdığı bir bölüm var. Orada da e, bunları görmek mümkün. Dolayısıyla Efendimizin yolundan giden alimler de böyle olmalıdırlar arkadaşlar. Ee, yani kibir hiç kimseye yakışmaz ama alime hiç yakışmaz. İşte üstünlük tavrı veyahut da ne bileyim başka soğuk davranış, ilgisiz davranış, insanların meselelerini meseleleriyle ilgilenmemek, öğrencilere veya çevresindeki insanlara elbette hocalarımızı rahatsız etmişizdir, hayal kırıklığına uğratmışızdır, efendim sorularımızla yormuşuzdur, belki itirazlarımızla sorularımızla. Ee, ama hocaya düşen her zaman bana da bir öğrencimizin çok güzel bir şekilde hatırlattığı gibi hocaya düşen her zaman bunları sabırla, hilmle karşılaması ve muhatabını hiçbir zaman ezmeden, küçümsemeden e, onu e, aydınlatmasıdır e, hocaya düşen. E, hocamız bunun gerçekten çok e, zirve bir örneğiydi. Hatta e, bana sorarsanız ben bazen hocam yani böyle yapmayın, gerçek zannedeceğiz bu iltifatları derdim kendisine. Allah gani gani rahmet eylesin, taksiratı affı muafiret olsun, makamı cennet olsun inşallah. Bize dinler tarihini sevdiren ve bir konuda uzman olmak nasıl bir vukufiyet gerektirir bunu bize gösteren, bir ders anlatırken dersine hakim olan bir hocanın, konusuna hakim olan bir hocanın nasıl büyük bir konfor içinde, nasıl büyük bir rahatlık içerisinde konusunu anlatab anlatabileceğini bize gösteren kıymetli bir büyüğümüzdü hocamız. Tanıyanlar zaten şu anda çok üzgün, tanımayanlar da bizim ne kadar neden bu kadar üzgün olduğumuzu belki anlamaya çalışıyorlar. E, takdiri ilahi karşısında elbette boynumuz kıldan ince ama e, üzüntüyü de e, yaşamak gerekiyor e, efendim e, çok kırık bir kalple çok e, büyük ifade edemeyeceğim bir hüzünle e, bu akşamki e, dersimi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Şimdi biliyorsunuz, takip edenler biliyorlar, bir iki hafta ara verdik çeşitli münasebetlerle. Efendim ama kaldığımız yeri biliyorsunuz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklerle ilişkileri, Mekke'nin fethi ve arkasından Huneyn Savaşı'nın da galibiyetle sonuçlanması ve sonra hac, ilk hac sırasında Hazreti Peygamber'in, sallallahu aleyhi ve sellemin iştirak etmediği Ebu Bekir'in riyasetinde, Hazreti Ebu Bekir'in riyasetinde yapılan ilk kaç sırasında müşriklere gönderilen ultimatomla, Tevbe suresindeki ultimatomla birlikte Arap Yarımadası'nda şirkin bir mesele olmaktan çıktığını biliyoruz. Ondan sonra kitabımız tabii ki işte peygamberimiz önce müşriklerle uğraştı, sonra Yahudilerle uğraştı değil. Yani müşriklerle uğraşırken bir taraftan da Yahudilerle Hristiyanlarla mücadelesi devam ediyordu. Fakat kitabımızın metodu bu düşman gruplarla münasebetleri ayrı başlıklar altında ele almış kitabımız yani önce müşrikleri bitiriyor ondan sonra Yahudilere geçti ve Yahudilerle münasebette de e, üç büyük Yahudi kabilesinin olduğunu Medine'de biliyoruz Efendimiz hicret ettiği sırada e, Kaynuka, e, Nadir ve Kureyza oğulları e, bu üç kabileyi de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, kendisine yaptıkları ihanetler sebebiyle çünkü onu da anlattım önceki derslerde detaylara girmiyorum e, ihanetler sebebiyle kendi hukuklarına uygun olarak yargılamış ve o kendi hukuklarının gerektirdiği şekilde de cezalandırmıştı bunların kimisi sürgün edilmiş kimisi idam edilmiş e, yap, işledikleri suçlara e, göre efendim bu sürgün edilenler Hayber'de toplanmışlar çünkü Hayber <gülüyor> Arap Yarımadası'nda Yahudilerin güçlü olduğu bir yerleşim merkezi burada toplanmışlar yanlarında götürebildikleri kadar mallarını götürmelerine izin vermişti peygamber efendimiz e, orada bu malları işte Hayberli Yahudilerin de mallarıyla birleştirerek Efendimiz'in aleyhine Arap Yarımadası'nda bir lobi oluşturmak uğrunda kullanmışlar. Çeşitli kabilelere vaatlerde bulunarak o kabileleri Efendimiz'e karşı kışkırtmışlardı. Hatta Kureyzeoğulları'nın cezalandırılmasından önce bu Haybere sürülen ve Haybere yerleşen Yahudiler, Hendek Savaşı'nın başlatılması için bütün Arap kabilelerini dolaşarak tek tek ikna etmişler ve bu savaşın teçhizatının edinilmesinde, asker toplanmasında mallarıyla destek olmuşlardı müşriklere biliyorsunuz. Yani Hayber hiçbir zaman boş durmuyor. Bir de benim benim ilgimi çeken şey şu bizim açımızdan yani yoksa bunların hepsi tarihe karıştı biz buradan kendi de, e, hayatımızla ilgili nasıl sonuçlar çıkarabiliriz şimdi arkadaşlar malumunuzdur bu Yahudilerin hani öyle biliriz bütün dünyada zeki insanlardır yani kafaları çalışır e, ticarette e, yani cambazdırlar. Hani haram helal saymadıkları için, herhangi bir e, Yahudi olmayanlara karşı e, hiçbir gayri meşru, e, yani bir meşru bir hukuk tanımadıkları için, her şey mübah olduğu için onlara başarılarında bunun da payı var. Yani dünyevi başarılarında tırnak içinde bir başarı bu. Efendim, bunun da payı olmakla beraber yine de zeki insanlardır genel olarak. Yani şunu anlamaya çalışıyorum ben kendi kendime size de üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim işte önce kaynuka oğullarıyla bir hadise yaşanıyor sonra nadir oğullarıyla kureyza oğullarıyla yani ve her seferinde hem günlük hayattaki küçük küçük olaylar yaşanan atışmalar tartışmalar işte peygamberimize güya selam verecekler esselamu aleyküm yerine dillerini böyle şey yaparak eğip bükerek essamu aleyküm diyorlar selam veriyorlarmış gibi işte Sam ölüm felaket demek yani senin ölüm ve felaket senin üzerine olsun hani selamet senin üzerine olsun yerine ve dua ediyorlar peygamberimize mesela bunun üzerine ayet iniyor yani bunu yaptıklarını peygamberimiz bilmiyor ama bakın bir ayet iniyor ve deşifre oluyorlar yani günlük hayat içerisinde de sadece bu üç büyük olay e, sırasında değil günlük hayat içerisinde de defalarca Hazreti Peygamberin vahiy aldığı ve onların e, hep deşifre olduğu, yani yaptıkları bu kötülüklerin, bu kur, küçük kurnazlıkların, bu e, efendim, düşmanlıkların deşifre olduğunu gördükleri halde nasıl e, anlamıyorlar ve hala düşmanlık yapmaya devam ediyorlar ve onu alt edebileceklerini düşünüyorlar. Burada iki şey geliyor benim aklıma tabi detaylı bir inceleme detaylı bir tahlil başka açıklamalar da getirebilir bize fakat benim aklıma gelen iki şeyi sizinle paylaşayım bir fütursuzca göze alıyorlar yani bu Hz. Muhammed'le sallallahu aleyhi ve sellemle yapılan bir çatışma değil sadece onlar için aynı zamanda vahiyle vahyin sahibi olan Allah Teala ile yapılan bir çatışma ona karşı adeta bir savaş ilan ediyorlar ve bunu ilk defa da yapmamışlar Kur'an-ı Kerim'den biliyoruz bunu daha önce defalarca kendilerine gönderilen peygamberleri öldürmüşler ayet var ayet-i kerimede Rabbimiz işte onların nebileri katlettiklerini bunun yeni olmadığını kafalarına uyanı kabul edip uymayanı bu şekilde reddettiklerini Haber veriyor Peygamber Efendimiz'e yani bu haber vermenin de çok önemli bir teselli kaynağı olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle ikna edemediği, kendisini anlatamadığı, Davasını anlatamadığı durumlarda bunu işte şeyden biliyoruz mesela taif yolculuğu sırasında biliyoruz dönüşü sırasında biraz da kendisini suçluyor yani acaba ben mi eksik yapıyorum ben mi bir şeyi yanlış yapıyorum yani ben bir şeyi atlıyor muyum göremiyor muyum yani neden bu insanlara ben anlatamıyorum diye böyle bir üzüntü yaşıyor Peygamber Efendimiz bir e, muhasebe yapıyor iç dünyasında hatta biliyorsunuz o taif dönüşü sırasında yaptığı bir dua var. Ya Rabbi eğer benim bu başarısızlığım insanlar kelimelere çok takılıyor şimdi diyecekler ki mesela Hazreti Muhammed başarısız mı oldu nasıl böyle dersiniz falan diyecekler ama artık kendimi açıklama çabalarından ben de vazgeçtim ikna kabul eden eder etmeyen dinlemez arkadaşlar her tür insan var. Şimdi benim bu işte yaşadığım olay öyle diyelim benim usulsüzlüğüm sebebiyle değilse ben yani bir şeyi yanlış yaptığım için değilse hiç gam yemem diyor efendimiz yani nereye odaklanıyor bakın biz genelde sonuca odaklanıyoruz arkadaşlar yani işte evladımız istediğimiz gibi olmadı işte elimizi attığımız bir iş istediğimiz gibi olmadı kendimizi başarısız sayıyoruz hayatımız boşa gitti emeklerimiz boşa gitti falan diye düşünüyoruz çünkü hedef odaklıyız aslında İslam bize süreç odaklı olmayı öğretiyor arkadaşlar yani bu konuda bakışımızın değişmesine başta benim çok ihtiyacımız var biz biz her zaman söylediğim gibi sonuçlardan sorumlu değiliz biz süreçten sorumluyuz yani biz o süreç içerisinde ana babalığımızı öğretmenliğimizi işte Efendimiz için peygamberliğini oradaki tebliğ ve temsil görevini gerektiği gibi yapmışsak her zaman sonuç elde edemeyeceğiz ama biz zaten sonuçları Allah yaratır biz ondan sorumlu değiliz biz o süreç içerisinde görevimizi doğru yerine getirip getirmediğimizden sorumluyuz. Burada da öyle yani bu Yahudilerin o dönemdeki Yahudiler için söylüyorum ben bugünü Zahide Tuğba Kor hocamıza, hocamızdan dinlemek lazım bugünü ben bugünle ilgili bir malumat verebilecek düzey durumda değilim ama o gün işte Siyer'de Peygamber Efendimizin hayatındaki bu Yahudilerin birinci sebebinin bu futursuzluk yani hiç Allah'tan gelen bir peygamber işte kendileri biliyorlar, bunun delillerini biliyorlar, kendi içlerinden iman edenler var, o iman edenler işte beklediğimiz son peygamber budur diyorlar ama buna rağmen hem inkar ediyorlar fütursuzca hem saygısızlık yapıyorlar hem de onunla mücadele ediyorlar. Yani yenebileceklerini düşünüyorlar demek ki. Hani o tarihte bazı peygamberleri öldürdükleri gibi. Burada da hani bunu yapabileceklerini düşünüyorlar. Birinci sebebin bu olduğunu düşünüyorum. İkincisi arkadaşlar daha anlaşılması zor, daha komplike şey bir süreç anlamaya çalışıyorum bunu yani mesela şöyle düşünelim sizin kendi kişisel hayatınızda kendi davranışlarınızla da ilgili olabilir ama insanın kendisine objektif bakması çok zordur bu nedenle çevrenizdekilere daha çok bakar, bakarız ve onlarda daha rahat görürüz bazı şeyleri şimdi bir insanın mesela bir yanlışta bile bile ısrar ettiğini görürüz değil mi biliyor yani onun mesela yanlış beslenmek olabilir bu işte e, ilişkileri yanlış kurmak olabilir, hep yanlış insanlarla ilişki içinde olmak olabilir. Efendim e, ne bileyim bir yemek yapmada bile işte bunu böyle yaptığında bu pilav olmuyor dersiniz. Hani bu olmuyor veya bu çay böyle demlendiğinde olmuyor hani dersiniz. O da görüyordur ama gene hala ısrarla. Ee, aynı yanlışı yapmayı sürdürüyor insanlar yani hepimiz bunu yapıyoruz hepimiz farklı farklı konularda e, böyle davranıyoruz işte hareket etmemiz gerektiğini biliyoruz ama düzenli bir şekilde yapmıyoruz ha bugün hayarın ha bugün hayarın diye bırakıyoruz yani insanın insanoğlunun böyle bir e, handikaı var o da e, alıştığı ve tut, tut, tutturduğu yolda yanlış olduğunu gördüğü halde o yoldan geriye dönememesi, o yoldan vazgeçememesi, alışkanlıkların bir nevi esaret, insanda bir nevi esaret, bir zindan oluşturması ee, arkadaşlar. Bunu tabii psikoloji çok daha iyi terminolojik bir dille ifade edebilir. Mutlaka çok bilimsel açıklamaları vardır bunun. İçinizde bunu bilen arkadaşlar varsa bugünkü dersin postunun altında bunu ee, yazarlar hepimiz istifade ederiz ee, bu anlaşılmaz bir şey gibi geliyor kulağa ama arkadaşlar her insanda her insanda rastladığımız bir şey bu mesela işte diyelim ki şu şekilde kitap okursan olmuyor yani on, kitap aklında kalmıyor karışıyor işte bitiremiyorsun yani bu şekilde yapma bunu bunun yöntemi şudur doğru yöntemi şudur bu şekilde okuman lazım veya bir konuyu şu şekilde çalışman lazım işte derslerini verebilmen için bak şöyle sistemli çalışman lazım son geceye bırakarak bu dersleri artık geçemezsin çünkü en zor noktaya geldin gibi hani o da o konuştuğumuz zaman karşımızdaki insan da bunu kabul ediyor. Bunun böyle olması gerektiğini. Ya da işte bu kadar oyun oynayarak, bu kadar e, boş zaman geçirerek, bu kadar film izleyerek, bu kadar e, dijital dünyada takılarak işte amacına ulaşamazsın. Bak vakit kaybediyorsun, seneler geçiyor, günler geçiyor. Hani bunu herkes kabul ediyor ama böyle alışılmış hayatı... E, Alışılmış bir yanlışı bırakamamak gibi e, psikolojik bir duvarımız var önümüzde arkadaşlar. E, bunun tabii e, irade zayıflığıyla alakası var. Mesela şimdi o günkü bir Yahudi'yi düşünün yani. O günkü bir Yahudi'yi düşünün yani sıradan o kabilelerin içindeki bir Yahudi ol, olsaydık. Yani Allah öyle yaratmış olsaydı bizi. Yani ailemize, kabilemize, üstadlarımıza, hahamlarımıza, geleneklerimize karşı çıkıp ya ne yapıyorsunuz adam doğru söylüyor diyebilecek miydik yani kaç kişi kaçımız diyebilecekti haklılar demiyorum sakın yanlış anlamayın sadece insanoğlunun e, alıştığı koşulların e, içinde yaşadığı şartların onun için nasıl bir zindan oluşturduğunu ve hakikatle arasında nasıl bir engel oluşturduğunu e, anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar ve bunu biz görür görebilirsek kendi hayatımızdaki bazı yanlışlıklardan da e, tabii ki iman kadar vahim değil yani Allah'a çok şükür. Ama yine de bizi iman yolunda müminler arasında geride bırakan e, kafilenin gerilerine iten efendim hep ayağımızı sıratı mustakimden kaydırıp hep tekrar geri döndürmeye çalıştığımız ve hep böyle bir dağın aşağısına yuvarlanıp tekrar yukarısına çıkmaya çabalayanlar gibi bir türlü ilerleyemediğimiz bazı ayak bağlarımızdan ayak bağlarımızı fark etmemizi sağlayabilir. Bu açıdan da bana ilginç geliyor doğrusu. Yani bir insanın göz göre göre bir yanlışta bu kadar ısrar etmesi çünkü biz neyi biliyoruz aynı zamanda Medine'li Arapların yani Evs ve Hazreç kabilesinin gelecek bir peygamber fikrini Yahudilerden duyduklarını Yahudilerin sürekli bir son peygamber gelecek gelmesi çok yakınlaştı biz ona iman edeceğiz ve sizi Medine'den çıkaracağız diyerek onları tehdit ettiklerini Arapları ve bu yüzden de o Arapların ilk akabe görüşmesinde akabe biyatı değil daha ilk görüşmede 6 kişilik o küçük kafilenin hızla Müslüman olması yani Peygamber Efendimizin tebliğini hemen kabul etmelerinin arkasında Yahudilerin bu propagandasının yıllar içinde yaptığı bu propagandasının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar bildikleri halde, alametlerini bildikleri halde arkadaşlar. Yani ölçebilecek kriterleri de var. Biliyorsunuz o kriterleri Mekkeliler daha Peygamber Efendimiz'in hicretinden önce Medine'ye adam gönderip Yahudilere sordurmuşlardı. Bizim içimizde bir peygamberlik iddia eden birisi çıktı. Ona ne soralım? Peygamber oldu, olup olmadığını anlayabilmek için demişlerdi. Ve Yahudiler üç tane soru öğretmişlerdi onlara. Efendim e, kıyametin ne zaman kopacağını sorun, ruhun ne olduğunu sorun ve Zülkarney'in kim olduğunu sorun eğer ruh ve kıyamet hakkında size bilgi verirse bilin ki peygamber değildir bakın dikkat edin bazen bilmediğiniz şeyler sizin yani bilmiyorum demeniz doğru yolda olduğunuzu gösterir arkadaşlar çok önemli bunlardan edineceğimiz mesela sonuçlar var her neyse işte bu Yahudilerin bu ısrarla yani Peygamberimizle işte zehirlemeye kalkmaları, üstüne taş yuvarlamaya kalkmaları, yani öldürme çabaları, efendim savaşları, kışkırtmaları, sürekli ihanet etmeleri, yani kaç defa yapar bir insan böyle bir hatayı? Her defasında da kaybetmelerine rağmen, her defasında mevzi kaybetmelerine rağmen bunu buna devam etmeleri anlamaya çalışıyorum yani nasıl hangi, hangi kafa böyle bir şeyi yapabilir hani insana şöyle geliyor ya bunlar zekalı mı ya da yani hiç mi görmüyorlar falan gibi geliyor ama işte biz de kendi hayatımızda bile bile devam ettiğimiz hatalarımıza bakacak olursak arkadaşlar işte insanın e, alışkanlıkları veyahut da e, bağnazlıkları e, bu kadar kör edebiliyor yani gözünü Allah korusun hiçbirimizi Allah o duruma düşürmesin hakkın hatırının her zaman en yüce olduğunu bize ne kadar aykırı gelirse gelsin biz bir hak bilgiyle karşılaştığımızda o bilgi bize ne kadar bizi şaşırtırsa şaşırtsın. bize yani ilk defa duyduk ve çok çok şaşırdık diyelim ki efendim ama müdellel bir bilgi ise yani sağlam bir bilgi ise arkadaşlar hakkın hatırı her zaman alidir. karşımızdakine haklı diyebilmek efendim hakka tabi olabilmek ve e, diyelim ki alışkanlıklarımızdan kurtulamıyoruz diyelim ki e, o alıştığımız yolu bırakamıyoruz yani zayıfız zayıf iradeliyiz yanlış yapıyorum ben yanlış yapıyorum benim yaptığım doğru değil diyebilmek e, hakkın yanında yer almanın çok zayıf da olsa arkadaşlar hakkın yanında yer almanın bir yoludur. Cenab-ı Hak bunun dışında başka bir yola yani yanlışı müdafaa eden, yanlışı savunan, yanlışa yanlış diyemeyen, doğruya doğru diyemeyen, hakla batılı birbirine karıştıran şeytanın yoluna gitmekten bizi muhafaza etsin inşallah. Evet arkadaşlar Hendek Savaşı'ndan hemen sonra o savaş sırasında Peygamber Efendimiz'e ihanet ederek yani daha aşağı yukarı beş altı yıl önce imzaladıkları, kabul ettikleri Medine sözleşmesinde ki vatandaşlık hukukunu bozarak efendimize söz vermişlerdi ve bir yazılı bir anlaşma imzalamışlardı. Buna ihanet ederek düşmanla işbirliği yapmaları üzerine Medine'yi işgale gelen düşmanla işbirliği yapmaları üzerine efendimiz bunları efendim biliyorsunuz cezalandırmıştı onları konuştuk fakat yine de yani artık Medine'de bir Yahudi kabilesi bir güç olarak yani İslam'ı kabul edip Medine'de kalanlar var veyahut da Peygamber Efendimiz'den eman isteyip Medine'de kalanlar var Müslüman olmasalar bile çünkü nereden biliyoruz bunu Peygamber Efendimiz vefat ettiği sırada zırhının bir Yahudi tüccarda rehin olduğunu biliyoruz değil mi? Yani demek ki Medine, bunu Muhammed Hamidullah da İslam peygamberi kitabında e, bahseder. Efendim demek ki hala yani peygamberimizin vefatında dahi Medine'de ticaret yapmaya devam eden e, Yahudiler vardı. Ama bir güç olarak bir siyasi güç olarak kalabalık bir güç olarak artık Medine'de bir Yahudi nüfusu kalmamıştı. Bununla birlikte Hicaz'da henüz bu tehlike sona ermemiş. Medine'den çıkarılan Beni Nadir Yahudilerinin bir kısmının Hayber'e yerleştikleri ve bütün e, civardaki Arapları Efendimiz'e karşı kışkırttıklarını biliyoruz. Ve hatta Hayber Yahudileri e, kendilerinin bir yıllık hurma mahsulü karşılığında Gatafanlıları kendileriyle birlikte Hazreti Peygamberle savaşmaya davet ettiler. Yani böyle bir şey de yapıyorlar, mali bir destek de veriyorlar Efendimiz'le savaşmayı kabul edenlere. Ayrıca yani böyle bir çibanbaşı başı olmaları yanında Suriye ve Irak bölgelerinden gelen, haritayı gözünüzün önüne getirin, Medine'nin kuzeyinde Suriye ve Irak, o bölgelerden gelen ticaret yolu Hayber üzerinden Medine'ye ulaştığı için Müslümanların ticaret yolu açısından da bir tehlike arz ediyor Hayber. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'i ortadan kaldırmayı, Hayber'deki tehlikeyi ortadan kaldırmayı çok istiyor ve biliyorsunuz sizinle bunları konuştuk Hudeybiye anlaşması sırasında Kureyş'i tarafsız bırakmak için yani Kureyş'le kendisi bir barış anlaşması imzalarsa Efendimiz saldırmazlık anlaşması imzalarsa kendisi Hayber'e saldırdığında Kureyş'in orayı dest destekleyemeyeceğini Biliyor ve bu barış anlaşmasının imzala, imzalanabilmesi için ve Kureyş'in de bu e, uzun vadeli peygamberimizin planını görmesini istemediği için peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne, diyor, ne demişti o gün Hudeybiye'de e, bugün benden ne isterlerse vereceğim demişti. Yeter ki bu anlaşma bu barış tabii bir tek bu hedefle değil çünkü asıl hedef yani bu siyasi ve askeri amaçlar yan ne diyelim ürün de değil asıl hedefe ulaşmak için uygulanması gereken atılması gereken adımlar bunlar asıl hedef nedir asıl hedef insanlarla İslam'ın arasındaki engellerin kaldırılmasıdır insanların ee, bir barış ortamının sağlayacağı huzur içerisinde İslam'ın bütün cihana anlatılması, ulaştırılmasıdır Peygamber Efendimiz'in asıl hedefi Hudeybiye barışı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu Hayber'deki ihaneti cezalandırmak için bir fırsat ortamı sağlıyor çünkü Peygamberimiz Hayber üzerine yürüdüğünde Mekkelilerin Medine üzerine saldırma ihtimali Hudeybiye barışı sayesinde ortadan kalkmıştı Hayber Kaleleri sağlam, savaşçıları fazla ve ele geçirilmesi zor bir yerleşim yeri. Bu yüzden de kendilerine çok güveniyorlar. Bu yüzden de işte o fütursuzca o düşmanlığa devam etmeleri ve hani kışkırtmaya devam etmeleri. Yani tahrik ediyorlar sürekli e, efendimizi ve asabını. E, biraz da o kalelerine ve sığınak yani güçlerine güvendikleri için hem asker sayısı fazla, nüfusları fazla hem de e, kaleleri çok sağlam. Dolayısıyla bu şehrin fethi sebat ve sabır isteyen bir iş. Zor bir iş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buraya yönelik hazırlığını yaparken ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Diyor ki bizimle ancak cihada rağbet edenler gelsin diyor. Yani benim anladığım, çok da çekiniyorum Efendimiz adına yani şunu demek istedi yani bunu yapmak istedi diye konuşurken biraz korkuyorum doğrusunu isterseniz hani diyeyim ne biliyorsun ne biliyorsun benim o niyetle bunu yaptığımı dese Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyeceğiz işte en azından hiç olmazsa bir iki kitabı kaynak gösterebiliriz ee, arkadaşlar benim anladığım buradan ve kendi hayatımız için çıkaracağımız ders şimdi böyle devamlı teşvik gereken teşvik edilmesi gereken de bir morali bozulan heyecanını kaybeden enerjisi düşen efendim böyle hep böyle hadi yaparsın işte aslansın neden yapamayacaksın bak sen şöyle güçlüsün böyle işte Allah sana şu gücü vermiş şu nimeti vermiş falan diye hep böyle bir motivasyon konuşmasına ihtiyaç olan kişileri istemiyor peygamber efendimiz bu yolculukta demek ki o kişiler diğerlerinde var yani ve bu yüzden de mesela her komutan için efendimiz de bunu yapmış ama her komutan için askerini savaşa teşvik etme konuşmaları efendim motivasyon hareketleri motivasyon organizasyonları askerlikte son derece önemli yani komutanın ordunun başında olması işte Osmanlı padişahları için söylerler padişahlar savaşa katılmayı bıraktıktan sonra e, mağlubiyetler peş peşe geldilerler bence biraz da bu zamanla, zaman meselesi yani o, o olayın başka şeylerle de e, denk düşmesi meselesidir ama işte belki de onun da bir payı var. Dolayısıyla hani askerin cesaretlendirilmesi, askerin teşvik edilmesi, askerin işte vatanperver duygularının, şehitlik duygularının, işte korkusunun giderilmesi ve şehitlik duygularının, arzularının canlandırılması, alevlendirilmesi yani motive edilmesi arkadaşlar. Bütün ordularda olan bir şey. Ama bu sefer peygamberimiz diyor ki bizimle sadece cihada rağbet edenler gelsin. Yani iki ileri bir geri böyle korkan, düşünen, arkasına bakan, sağına soluna bakanları istemiyor Peygamber Efendimiz bu yolculuk sırasında. Ee, buradan da arkadaşlar böyle kritik işlerde e, motoru kendiliğinden çalışan insanlarla beraber olmanın lüzumunu anlıyoruz. Çünkü zaten herkesin canının burnunda olduğu, herkesin e, canını dişine taktığı, <gülüyor> ve e, hani herkesin birbirine çok güvenmesi gereken yani yanımdaki çünkü zincirin bir halkası koptuğunda değil mi zincirin diğer halkalarının sağlamlığı bir şey ifade etmez bir çürük halka koptuğunda zincir kopar bütün halkaların sağlamlığından emin olmalıyız o zincirle bir, şey, bir yere asılabilmek için e, böyle kritik durumlarda, kritik mevkilere kritik konulara arkadaşlar e, motivasyonu kendi içinden olan motoru kendiliğinden çalışan inancı e, efendim e, fedakarlığı e, gayreti için dışarıdan bir teşviki ihtiyaç duymayan insanlarla beraber olmak onları o kritik noktalara onları getirmek ben bunu anlıyorum şahsen bu hadiseden diyeceksiniz ki kaç tane var bunlardan bence de çok sayıda yok ama efendimizin böyle böylesine hani önem verdiği bir savaşa sadece bu tip insanları istemesi aslında sayının çok önemli olmadığını katılan insanlardaki keyfiyetin önemli olduğunu, niteliğin yani niteliğin asıl belirleyici olduğunu da bize gösteriyor. Ben e, efendimizin bu e, İlanından, bu tavrından doğrusunu isterseniz çok etkilendim. E, etrafınızda çok sayıda adam var ama hep böyle dürtmek gerekiyor. Hep düğmesine basmak gerekiyor. Düğmesine basmadan çalışmıyor. İşte kalk şunu yap hadi yavrum hadi kızım işte hadi e, diyeceksiniz çalışanlarınıza filan böyle devamlı. Hani bu bir sürü böyle insan olsa ne ifade eder? Ama kendiliğinden bir eksiği gören, kendiliğinden bir açığı kapatan, bunun için... E, harekete geçmesi için size bak sizden bir şey teşvik beklemeyen e, bir e, işte herhangi bir yere o insanı gönderdiğinizde gözünüzün arkada kalmadığı kontrol etme ihtiyacı duymadığınız kişiler e, nasip etsin allah Teala iş başında olanlara ama bana sorarsanız asıl e, odaklanmamız gereken yer biz böyle miyiz yani? Çünkü hep böyle dışarı güzellikleri dışarıda arıyoruz, başkalarında arıyoruz. Ee, biz böyle olmaya gayret etmeliyiz. Yani mesela işte namaz için bile devamlı teşvike ihtiyacı olan yani 40'a gelmiş 50'ye gelmiş 60'a gelmiş Hala teşvike ihtiyacı var. Sadaka vermek için teşvik edilmeye ihtiyacı var. Ancak böyle güzel etkili konuşursanız işte hadi gayret, hadi bir şey daha yapalım falan diyor. Hani evet herkes lokomotif olamaz. Çoğunluk vagon olacaktır her zaman insanların içerisinde. Ama hani siz hangisi olmayı düşünüyorsunuz, istersiniz ve onun gerekleri nedir? Ona odaklanmak için, onu düşünmemiz için güzel bir örnek var burada demek ki. Hemen Medine'deki münafıklar da boş durmuyorlar bu arada arkadaşlar. Bu mesela münafıklardaki azim <gülüyor> değil mi? Yani münafıklık konusundaki azim yani. İşte Yahudilerdeki demin anlattığım bir peygamber olduğunu bildiği kişilerle, bildiği, peygamber olduğunu biliyorlar. Onunla mücadeledeki gözü karalık hani bizde olsa bu imanla birleşse ortaya nasıl bir güç çıkacağını e, hayal edin arkadaşlar. Hemen Yahudilerle haberleşiyorlar Medine'deki münafıklar. Müslümanların gücü, ordusu işte kaç kişi falan bu konuda haberdar bilgiler veriyorlar. Abdullah bin Ubey Hayber Yahudilerine meydan savaşı yapmalarını korkmamalarını ancak tedbirli olmalarını tavsiye ediyor İslam ordusu 7. Hicri yılın Muharrem ayı sonlarına doğru yola çıkıyor Medine'den ordunun sayısı 1400'ü piyade 200 süvari olmak üzere 1600 civarında aynı zamanda orduya burada 3 tane isim geçiyor yaralıları tedavi etmek yemek pişirmek ve Müslümanlara yardımcı olmak üzere içlerinde Üç isim zikredilmiş ama demek ki daha çok sayıda kadın da katılmış bu savaşa. Ümmü Seleme, efendim Safiye binti Abdülmuttalip, Ümmü Seleme Efendimizin eşi, Safiye bin Abdülmuttalip Efendimizin halası ve Ümmü Eymen Efendimizin dadısı. Bunların da bulunduğu 20 Müslüman kadın, bakın 20 kişi bu sefere katılıyor ee, Peygamber Efendimiz'le birlikte. Yolculuk dört gün sürüyor. Yola çıkış günü de dahil dört gün sürüyor. E, Celaleddin Vatandaş'ın kitabında arkadaşlar Hazreti Peygamber Hazreti Muhammed'in Hayatı ve İslam Daveti diye onun iki ciltlik çok sevdiğim bir siyer kitabı var. Ben e, hiç siyer okumamış olanların ilk önce onu okumasını tavsiye ediyorum. E, çok güzel iki özelliği var bu kitabın. Bir dili güzel. İkincisi de arkadaşlar her olayı o olay sırasında nazil olan ayetlerle beraber işliyor. Yani o olay Kur'an-ı Kerim'de nerede zikrediliyor? Hangi ayetler bu olay esnasında, sonrasında, öncesinde nazil olmuş? Onları da işliyor. Kaynaklara referanslarda bulunuyor. Ve orada Hayber'in fethini anlatırken Efendimizin meşhur duası Allahümme inni e'udu bike minel hemmi vel hazen ve أعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من ve والبخل وأعوذ بك من غلبة ve وقهر الرجال diye çok meşhur bir duadır bu. Allah'ım hüzünden ve hemden sana sığınıyorum. Şimdi bunu ben son işte bir vaizede posta yazdım da hemen kaynak neresi böyle mi demiş efendimiz filan diye soruyorlar. Hazen <gülüyor> arkadaşlar geçmişte yaşanan şeylere üzülmek demek. Hem Gelecekte olması muhtemel şeylerden dolayı kaygılanmak demek. Efendimiz üzüntüden ve kaygıdan, kaygı geleceğe aittir, üzüntü geçmişe aittir. Arkadaşlar Allah'a sığınıyor, acizlikten ve tembellikten Allah'a sığınıyor korkaklıktan ve cimrilikten Allah'a sığınıyor bu duasında ve borca batmaktan ve insanlar tarafından ezilmekten Allah'a sığınıyor Ravi diyor ki orada okuduğuma göre Efendim, Efendimiz Hayber'e giderken yol boyunca bu duayı okumuş kendinizi darda sıkışmış gelecek kaygısı işte endişeli bir durumda hani ne olacak çünkü Efendimizin de orada bir e, yani kaygı kelimesini ona yakıştıramıyoruz ama e, küçük de olsa bir endişe içinde olduğunu biliyoruz yani. Efendim onu gösteriyor bu duayı çokça okumuş olması. E, devesinin üzerinde hep bunu okuyordu diyor. Ravi, bu, bu şekilde dua, bunu okuyordu denmez böyle dua ediyordu Cenab-ı böyle dua etmişti e, Hayber'e giderken yol boyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, böyle her endişeli anımızda her sıkıntılı anımızda ee, gerçekten bizim için çok büyük bir ferahlık çok büyük bir teslimiyet duasıdır bu dua ee, herkes kolaylıkla bulabilir içinden bir cümleyi bile yazsanız işte acizlikten korkaklıktan sana sığınırım diye yazsanız Google'da hemen bu duaya ulaşabiliyorsunuz 4 gün sürüyor gece vakti Hayber'e geliyor peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücum için sabahın olmasını bekliyor çünkü o prensip olarak geceleyin bir yere ansızın baskın Yapmıyor. Ee, sabah olduğunda önce e, Yahudileri İslam'a davet etti ancak onlar reddettiler ve savaş kararını açıkladılar. Efendimiz gelmeden önce zaten kalelerine yerleşip mevzilenmişlerdi. Efendim e, şimdi bu arada kuşatma esnasında Hazreti Peygamber Gatafanlıların başkanı Uyey bin Hısın'a elçi göndererek Hayber'den çekilmeleri halinde buranın bir yıllık mahsulünü vermeyi teklif etti. Az önce hatırlayın e, Hayberliler zaten Gatafanlıları kendilerine destek olmak için aynı teklifi bu de bulunmuşlardı. Bu teklif Fezare kabilesine de yapıldı. Her ikisi de reddettiler. Ancak kuşatma esnasında ailelerinin yurtlarında savunmasız olduğunu hatırlayarak endişeye kapılıp derhal yurtlarına döndüler. Yani herhangi bir bedel de ödemelerine gerek kalmadan Müslümanların o birlikte dağılmış oldu. Şunu unutmayalım arkadaşlar. E, korku, korku en büyük zayıflık sebebidir e, ve Cenab-ı Hak e, savaşlarda Resulüne ve tabii onun yolundan gidenlere arkadaşlar düşmanın kalbine korkus almak suretiyle yardım eder yani kalbimize e, gelen duygulara çok dikkat edelim yaşadığımız hissiyata çok dikkat edelim e, korkunun bizi alı koyduğu Hayır e, tabii orada hani düşmanı alıkoyuyor efendimize düşmanlık yapmaktan güzel bir şey ama hani tersini düşündüğümüz zaman e, diyelim ki savaştan korkmak mesela al, e, diyor ki şeytan insanı fakirlikle korkutur fakirlikle korkutur sadaka vermemen için zekat vermemen için fakirlikle korkutur i̇şte çoluğunu çocuğunu kaybetmekle korkutur yani şeytan şeytanın biz e, yani nasıl ki Cenab-ı Hak Allah Resulüne düşmanlarının kalbine korku salarak yardım ediyorsa şeytan da aynısını bize yapmaya çalışıyor bizim kalbimize korku düşürerek efendim bizi hayır hasenattan, iyilikten efendim ee, cihattan, sadakadan ee, uzak tutmaya çalışıyor aman bu korku duygusuna karşı çok dikkat edelim arkadaşlar Kork, korkaklıktan da Allah'a sığınması Efendimizin boşuna değildir işte bu arada arkadaşlar Simak adında bir Yahudi kitabımızın haber verdiğine göre İslam karargahına gelerek kendisine eman verilmesi karşılığında şehrin zayıf noktaları hakkında bilgi verdi. Yani nereler zayıf, nerelerde yığınak az, hangi kapılar daha az korunuyor gibi bilgiler veriyor. Ve bütün bu gelişmeler işte hem işte Hayber'in destekçilerini kaybetmesi, hem böyle bir içeriden bir bilginin gelmesi, Hayber'in fethini kolaylaştırıyor. Bu fetih sırasında Hazreti Ali'nin çok büyük kahramanlıkları görülüyor. Hatta Hazreti Ali'ye ölümden hiç korkmuyor musun diye soruyorlar yani. Ve efendim, Hazreti Ali ecelim beni korur diyor. Bu cevabı da çok seviyorum. Çünkü ölüm korkusu konusunda, verilebilecek en güzel cevaplardan bir tanesidir. Siz sizin zaten eceliniz hani bellidir bu çok tartışılmakla beraber bizim aramızda. Bunu da ifade etmiş olalım. Bu savaş sırasında Yahudiler 93 ölü verdiler. Bunların arasında Peygamber Hazret Peygamberi zehirlemeye kalkan Zeynep'in babası Haris, Merhab, Useyr, Yasir, Amir, Kinane ve Ebul Kinane bin Ebulhu kayıkta bulunuyordu bunların arasında Müslümanlar ise 15 şehit verdiler. Beni Nadir'den Huyay bin Ahtab'ın Medine'den çıkarken götürdüğü bir deve derisinin içini dolduracak miktardaki hazine uzun araştırmalardan sonra bulundu. Fetihten sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem altın ve diğer değerli madenlerden oluşan bu hazineyi dul ve yoksul kadınlarla muhtaçlara dağıttı. Ganimet malları arasında bulunan Tevrat müshaları Yahudilere iade edildi. Peki Peki ne yaptı Peygamber Efendimiz Hayber'i arkadaşlar? Hayber'in arazilerinin işletilmesini Yahudilere bıraktı. Yani Yahudilere dedi ki burada kalın, arazilerinizi işletin. Yalnız şart var. Nedir? İslam devletinin onları çıkarma haklarının saklı tutulması şartıyla ve yıllık hurma ve diğer tarım ürünlerinin yarısını İslam devletine vermek kaydıyla. Böylece arkadaşlar Yahudilerin Arap Yarımadası'nda siyasi bir güç askeri bir tehdit unsuru olmaları dönemi sona erdi. Daha önce Müslümanlara kafa tutan tehdit eden bir unsur oldukları halde bundan böyle onlara vergi veren tebaa durumuna düştüler. Hayber'den elde edilen ganimet ve her yıl gelen gelirler sayesinde Hayber ganimetleri meşhurdur. Hayber'den gelen vergiler çünkü çok zengin bir yer aynı zamanda çünkü yüksek tarım gelirleri var. İslam devletinin ekonomik gücü de arttı bilhassa bundan sonra işte az önce bahsettiğimiz Zeynep peygamberimizi e, efendimizi zehirlemeye kalkışan e, Hayber'in fethinden sonra burada birkaç gün kaldı Efendimiz şimdi o hadise anlatılacak. Hazreti Peygamberi Yahudi liderlerinden Sellem bin Mişkem'in karısı Zeynep bin Haris zehirlemeye teşebbüs etti. Bir koyun keserek kızartıp güya ikram etmek maksadıyla Hazreti Peygamberi davet etti. Yanına Bişir bin Bera'yı da alarak bu sefer bu davete giden Hazreti Peygamber daha ilk lokmada Yemeğin zehirli olduğunu fark etti ve lokmayı yutmadan çıkardı fakat aynı sofrada bulunan Bişir bin Bera Hazreti Peygamber'e saygısızlık yani onun katıldığı davete saygısızlık etmemek düşüncesiyle ağzına aldığı lokmayı zorla yuttu ve efendim zehirlenerek vefat etti. Ee, Zeynep bin, binti Haris'e ne yapıldı peki? Bu e, sahabeyi zehirleyerek ölme, ölmesine vesile sebep oldu. Ee, bunun, bunun hakkında birkaç rivayet var. Ee, kısas uygulandığı da söyleniyor, affedildiği de söyleniyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber'in fethinde Yahudi liderlerinden Huyay bin Ahtab'ın kızı Safiye'yi başkomutan Hakkı olarak kendisi aldı. Biliyorsunuz çünkü esir ediliyor. Biliyorsunuz. Ee, esir olarak ele geçiyor komutanın ailesi onun İslam'ı kabul edip kendisine eş olmakla dininde kalıp akrabalarının yanına dönmek hususunda serbest bıraktı Safiye İslam'ı tercih ederek Hazreti Peygamber'in zevceleri arasında yer aldı şimdi arkadaşlar son 10 dakikada kitabımızın bütün bu Yahudilerle ilişkileri anlattıktan sonra bir topluca bir özet bilgisi var. Orayı günümüzdeki ilişkilere de ışık tutabilecek şekilde özetliyor Efendimizin Yahudilerle ilişkilerini. Bu özeti ben size buradan okumak istiyorum. Ee, Peygamberimiz Yahudileri ne pahasına olursa olsun Müslümanlarla bir arada yaşayamayacak bir kitle olarak asla görmemiştir. Buradan şimdi ilkeler öğreniyoruz bakın. Yani... Peygamberimiz Medine'ye geldi ve direkt Yahudilere savaş açtı işte onları Medine'den çıkarmaya çalıştı diye bir şey yok tam tersine onların memleketine kendisinin de bir e, tabii ki orada çok büyük bir Müslüman halkın lideri olarak gelip onlarla birlikte bu vatanı birlikte paylaşma konusunda bir anlaşma imzaladığını ve karşılıklı haklarını ve karşılıklı sorumluluklarını beraberce belirleyip kabul ettiklerini biliyoruz. Onun hedefi Yahudileri tamamen imha etmek veya İslam hakimiyeti altındaki toprakların dışına göndermek de değildi. Yani böyle tek ırktan oluşan yekpare bir e, hani ırka dayalı bir vatan kurmak değil Efendimizin e, ideali. Şayet öyle olsaydı Hayber ve çevresindeki Yahudileri ortadan kaldırır. Veya onları İslam hakimiyeti altında bulunan toprakların tamamen dışına sevk ederdi. Halbuki böyle hareket etmemiş Müslümanların güçlü olduğu bir dönemde adı geçen Yahudileri yerlerinde bırakmıştır. 7. Hicri yılın başında gerçekleşen Hayber'in fethinden kendisinin vefat tarihi olan 11. Hicri yıla kadar 4 yılı aşkın bir süre zarfında Müslümanlarla Yahudiler bir arada yaşama tecrübesinin güzel bir örneğini vermişlerdir. Üstelik Yarımada'nın başka yerlerinde mesela Yemen'de ve hatta Medine'de bile anlaşmalı olan Müslümanların zimmeti ve himayesi altında Yahudiler yaşamaktaydı az önce söyledim size. Kureyza gazvesinden 15 ay kadar sonra gerçekleşen Hayber'in fethine giderken Hazreti Peygamber'in yanında Medine Yahudilerinden 10 kişi bulunuyordu. Sürgün veya imha edilen Yahudiler de anlaşmayı bozuncaya kadar Medine içinde Müslümanlarla birlikte yaşamışlardı. O ihanet olayına gelinceye kadar. Demek ki Peygamberimiz doğru dürüst yerinde duranlara ses çıkarmamıştır. Fakat olayları anlatırken temas ettiğimiz gibi diyor yazarımız. Medine'nin içindeki Yahudileri Müslümanların güçlü düşmanları olan müşriklerle işbirliği yaptıkları bunu hep söylüyorum. İhaneti de karşılıksız bırakmıyor Peygamber Efendimiz arkadaşlar. Birazdan yani haftaya inşallah Hristiyanlarla ilişkilere geçtiğimizde de göreceğiz bunu müşriklerle işbirliği yaptıkları tehdit unsuru haline geldikleri devlet otoritesini ve sosyal barışı hiçe saydıkları için şehirden çıkarmış veya ortadan kaldırmıştır bunu da onların hukukuna göre yapmıştır biliyorsunuz hemen yanı başında kendisinin can, mal ve namus güvenliğini tehdit eden birer kitle haline geldikleri için bir arada yaşamak artık imkansız hale gelmiştir. Şayet anlaşmayı bozmasalardı, müşriklerle işbirliği yapmasalardı, savaş suçu işlemeselerdi ve Müslüman İnsanların can güvenliğini tehdit eden birer unsur haline gelmeselerdi belki Medine'deki Yahudi kabileleri de yerlerinde kalabilirlerdi diyor yazarımız. Bundan sonra da e, Hristiyanlarla ilişkilere geçiyor. İnşallah onu da e, arkadaşlar Allah ömür verir bir mani olmazsa e, haftaya okumaya başlarız ve inşallah biraz hızlıca <gülüyor> ilerlemeye gayret ederiz. E, Cenab-ı Hak e, hepinizi şerlerden muhafaza buyursun hayırlara muvaffak etsin, ee, geçmişlerimize rahmet etsin, başta hocamız Ömer Faruk Harman Hoca olmak üzere en son e, ahirete irtihal eden, inanamıyorum bu cümleyi söylediğime hala, e, bütün ahirete irtihal eden hocalarımıza, alimlerimize e, rahmetiyle muamele eylesin, onların yerlerini dolduracak yeni nesilden e, ilmiyle, irfanıyla, efendim ihlasıyla, Samimiyetiyle ve e, çalışkanlığıyla işte kendinden böyle şeyi motivasyonu kendinden olan e, büyük alimler bizlere lütfetsin inşallah. ümmeti Muhammed i Muhammed'i ilimsiz, alimsiz, rehbersiz, pusulasız, örneksiz, modelsiz bırakmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.